Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve leh lukte min lisani yefqahu kavli rabbi zidni ilmen rabbi yessir ve la tu'sir. Rabbi temmim bil hayr. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bu akşamki dersimizde yine iki kısımdan oluşmakta. Birinci kısımda gerçek iyilik bir kavram üzerinde ve bununla ilgili hadis ve e, açıklamalarına değineceğiz. İkinci kısımda ise e, i̇mam müslimin Müslüm'ün e, şerh olan Nebevi ve hakkında bilgi verip daha sonra metinlerden e, bir kısmını okumaya devam edeceğiz. Evet Gerçek iyilik 1. El 1 olarak geçer. İçindekilere baktığımız zaman e, Hz. Peygamber'in ile alakalı e, ilave ve bilgi de yer almakta. Dinimizde iyi ve kötü şeyleri bilmenin yolları Kur'an, sünnet ve akıldır. Akıl ayrıca ilk iki kaynağı anlayıp değerlendirmenin de aynı zamanda bir aracıdır. Onun için aklı olmayanın dini olmayacağı ifade edilmiş, bu nimetten mahrum olanlar sorumlu tutulmamıştır. Yüce yaratıcının elçileri vasıtasıyla bizi iyi olarak bildirdikleri iyi, kötü olarak bildirdikleri kötüdür. İnanan insan için bunu sorgulamak ve tartışmak doğru değildir. Peygamberlerin insanlara tavsiye ettikleri iyilikler ve sakındırdıkları kötülükler Allah'ın rızası doğrultusunda olacağından bunlar da bir mümin için tartışma konusu olamaz. Fıtratı bozulmamış, aklı selim sahibi insanların kendi düşünceleriyle ulaşacakları sonuçta Yüce Allah'ın ve kutlu elçilerinin gösterdikleri yoldan çok farklı olmayacaktır. O halde iyilik nedir? Cenab-ı Hak bu soruya şu cevabı vermektedir. Estağfirullah Leysel bir <gülüyor> entübelli vücuhekin kabilel meşrikı ve mağrib Velakinnel birramen amin billahi ve liyambil ahir Vel melaketi vel kitabı ve nebiyyin Vat al ala hukbhi zeb qurbah wal itama wal masakin abn sabil wal fi jiqab al qam wal at al zakah al sabirin baktığımız zaman iyilik. Evet, hepinizin e, çok iyi bildiği bir ayet kelimesi esasında. Fakat e, her ne kadar bildiğimizi zannetsek bile e, ufak ama yani çok ufak gibi gözüken ama e, sınır noktası diyebileceğimiz ince bir hat olan bazı ifade ya da beyanlara e, biraz dikkat çekmek istiyorum. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına, taraflarına çevirmeniz değildir. Yani buradan kastedilen kast e, namazda e, falanca yere ya da filanca yere çevrilmeniz değil. Yani iyilik çevrilmek anlamında değil. Asıl iyilik, yani ki bunun maksadı, bunun amacı şu Allah'a ahiret gününe meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin yani imanın temel şartları olan Allah'a ahiret gününe meleklere, kitap ve peygamberlere inanmak iman edenlerin ve bununla beraber bunlar iyilik kapsamı içerisinde yer alır. Yani elbir kavramı içerisinde e, iman esasları yer almakta. Bununla beraber mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa ki ihtiyacından dolayı isteyene de özgürleşmeler için kölelere verenlerin namazı kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar bunlardır. Dolayısıyla ayete ayete baktığımız zaman e, elbir kavramının bil, elbir kavramının sadece e, demek ki e, o dönemde insanlar e, yüzlerine doğuya ya da batıya çevrilmenin iyilik kapsamı içerisinde değerlendirildiğini ama bunun karşıtında, bunun karşısındaki diğer hususların ise iyilik kavramı içerisinde değerlendirmediklerini anlıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak, iyilik, yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik demek suretiyle burada iyiliğin tarifini yapmaktadır. Bu ayete göre iyilik sadece yüzünü şu veya bu kıbleye çevirerek namaz kılmaktan ibaret değildir. Bilakis iyilik bu ayette sayılan davranış ve özelliklerin hepsini kapsar. Yani iyilik şu yukarıda sayılan, ayette sayılan bütün davranışları ve özellikleri kapsamaktadır. Soyut bir kavram olan iyilik ancak akıllı varlık olan insan eylemleriyle somutlaşırsa bilinir ve bir anlam ifade eder. Onun için iman ve salih amel ki iyi ve hayırlı bir iş anlamına gelmekte Kur'an'ın hep bir arada andığı ayrılmaz bir ikilidir. İmanınızın ameli ve aml-u salihate hatırlarsanız eee lâllen âmenû ve amilü's-sâlihât. İşte sözünü ettiğimiz iyilik bu salih amelde içine alan bir kapsama sahiptir. Kur'an'ın başka ayetlerinde adil olmak, emanete riayet etmek, namuslu olmak, hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak, insanlara iyi davranıp güzel söz söylemek gibi pek çok örneğine işaret edilen bu iyiliklere sahip muttaki insan Allah katında en üstün insan olarak nitelendirilmiştir. Şimdi Yukarıdaki ayete tekrar dönecek olursak yani onlar müttakilerdir. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Daha doğrusu Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan ama haramlarından da kesinlikle kaçınan insanlardır. Şimdi bu durumda müttakilikle müttakilikle iyilik arasında dolayısıyla doğru bir ilişki bulmak lazım. Yani müttaki demek Muhtaki olmak demek yani ittika sahibi. Bir başka ifadeyle takva sahibi olmak yukarıda sayılan hususlarla denktir. Dolayısıyla burada şöyle bir durum söz konusu. Yani iyilik denediği zaman iyiliğin kapsamı içerisinde iman şartları, imanın temel hususları ve buna karşılık işte yapılması gereken davranışlar ve bir takım hususiyetler Kapsam içerisinde yer almakta ve bunun da karşılığı eşittir. Muttakilik olarak Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmektedir. Dolayısıyla e, müttakili olmak ile iyilik kavramı arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Yani her müttaki aynı zamanda bir iyilik sahibidir. Her iyilik sahibi tabi bu şartları yerine getiren, bu özellikleri yerine getiren insanlar için de aynı zamanda müttakilik ifadesini kullanmakta bir olması gerek. Buhari Umur'un iman başlığı altında önce bu ayeti vermiş. Daha sonra imanla ilgili hadisleri sıralayarak iyilikle iman arasında ilişkiye dikkat çekmiştir. Dolayısıyla eğer hatırlayacak olursanız kitab İman bölümünde e, Umur'un İman bölümü var. O Umur'un iman bölümünün altında bu ayet-i kerime e, almaktadır Ve ayet-i keriminin altında da ilgili hadis zikredilmektedir. İyiliğin ne olduğu sorusu sevgili Peygamberimizin dilinde yine bildiğiniz bir hadis-i şerif El bir husnul huluk vel ismi ma hake fi nefsik ve kereti en yattali yani bir iyilik güzel ahlak demektir vel ismi isim ise yani bunun karşıtı olan isim ise insanların öğrenmesini muttali olmasını istemediğin hoş görmediğin ve nefsinde yani içinde vicdanında vicdanını sızlatan sızlatan şey olarak da Hazreti Peygamber tarafından ifade edilmiştir. Bu hadise iyilik de iyilikle insan fıtratı arasında ilişkiye dikkat çekilmiş. Fıtratın temiz olan insan iyilik yaptığı zaman huzur bulur. Buna karşın fıtrata aykırı olduğu için kötülük yaptığı zaman da huzursuz olur. Başta verdiğimiz hadise benzer bir sözlerinde ifade ettikleri bu tanımlama Kur'anla birlikte düşünülürse Başta iman esasları olmak üzere bütün ahlaki güzellikleri, hayırlı iş ve amelleri, iyi niyet ve olumlu tutumları içinde barındırmaktadır. Onun için Cenabı Hak sevgili elçisini tanıtırken şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin buyurmaktadır. O bu ahlakıyla Muhammedül Emin olmuş ve bu ahlakıyla alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O bu ahlakıyla insanlar etrafında toplayabilmiş Kısa zamanda pek çok kimsenin kalbini İslam'a asındırmıştır. O bu ahlakı sayesinde aslakin gütmemiş, düşmanlarını bile affetmiştir. O bu yüce ahlakıyla bütün ömrü boyunca kötülüklerden ve nefsani zaaflardan uzak kalmıştır. Çünkü o diğer peygamberlerin de peygam kavimlerine ta talim ede geldikleri ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilmiştir. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber'in Ahlakı yani el bir hususun huluk iyilik güzel ahlaktır e, ifadesine göre Hz. Peygamber bu güzel ahlakı sayesinde gerçekten peygamberlik öncesinde de Muhammed'in emin emin sıfatını almış ve e, daha sonra e, peygamber olmasıyla birlikte de zaten e, bu e, emin sıfatını sürekli muhafaza etmiş ve güzel ahlakı kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadisinde geçtiği üzere de o ümmetine bu anlamda gerçekten bir kılavuz, bir örnek olmuştur. Tabi bu arada güzel örnek olmuştur derken, dini konularda ve insanlık abidesi olarak, insanlık numunesi olarak Hz. Peygamber bütün en güzel vasıfları, en güzel vasıfları kendisine toplayabilmiş bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığında Hz. Peygamber Örneklik vasfı elbette alemlere rahmet olma yönüyle de daima ön plana çıkmaktadır. Başta mealini verdiğimiz hadisten anlıyoruz ki Allah'a ve Resulüne samimi bir iman ile inanmış bir müminin bu iman ile aydınlanmış aklı ve kalbi de kendisi için bir kılavuzdur. Bu kılavuz Kur'an ve sünnette açıkça yer almamış konularda ona rehberlik yapacak, yolunu aydınlatacaktır. 15 asır öncesinde, öncesinde sade yaşantısıyla İnsanı şaşkına çeviren günümüzün karmaşık hayatıyla karşılaştırıldığında, dini kaynaklarda yer almayan binlerce yeni olgu ve olay karşısında mümin ve basiret ve ferasetiyle iyi ve kötüyü ayırt etmekte zorluk çekmeyecektir. Modern hayatın kompleks yapısının doğurduğu ilişkiler yumağından sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle kalbine danışarak kirlenmeden çıkabilmektir. Çünkü müminin kalbi Allah'ın nazargahıdır. Kalplerde olanı bilen yaratıcısına karşı takva bilinciyle donanmış olan müminin kalbi kötü ve çirkine, yalan ve yanlışa geçit vermeyecek. Bunu zorlayanları da sürekli yanıp sönen sinyal ışıkları gibi uyaracaktır. İşte ahlakı kuktan daha kapsamlı ve temelli kılan bu manevi yaptırımdır. Bakınız bu cümle önemli. Ahlakı kuktan daha kapsamlı ve temelli kılan bu manevi yaptırımdır. Hukuk asgari ahlaktır diyenler ahlakın insanla ayakta duran ve onun iradesiyle yaşayan bu geniş alanına işaret etmişlerdir. Hukukta yaptırımı olmayan yalan, gıybet, bakınız yalanın hukukta gerçek anlamda yaptırımı yok. Gıybet, haset, cimrilik, vefasızlık, ikiyüzlülük gibi pek çok kötü huy ve davranışın uhrevi yaptırımını çok iyi bilen mümin, İyi insan olmanın yolunu nereden geçtiğini de çok iyi bilmektedir. O halde sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi Gerçekten iyilik güzel ahlaktır. Ve ekmel müminine imanen ahsenuhum kulügan İmanı en olgun olan mümin ahlakı en güzel olandır buyurmuştur. Bu biraz önce ifade etmeye çalıştığımız elbir kavramı çerçevesine meseleye bakıldığı zaman e, gerçekten mümin olmanın, kamil mümin olmanın e, Hz. Peygamber'in gösterdiği yol çerçevesinde e, bir Müslüman olmanın ne derece önemli olduğunu herhalde çok iyi anlamamız ve bunu bu şekilde e, düşünmemiz gerekiyor. Ve elbette sen yüce bir ahlak üzeresin. Yazımıza konu olarak seçtiğimiz Hz. Ayşe validemizin onun ahlakı ve yaşayışı Kur'an'dan ibaretti tespitini burada hatırlarsak, ayetteki yüce ahlakın Kur'an ahlakı, Hazreti Peygamber'in hayatının Kur'an'ın yaşanmış şekli olduğunu anlarız. Andolsun ki Resulullah da senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmuş, kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır. Bu ayetten anlaşıldığına göre Hazreti Peygamber her alanda evrensel plan anda pratik örnektir. Güzel ahlak ve temiz hayat kurallarını kendi yaşayışıyla ortaya koymak, örneklendirmek onun asıl görevidir. Hz. Ayşe'ye Hz. Peygamber eve geldiğinde yaptığı ilk iş nedir diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde yaptığı ilk iş misvak dişlerini temizlemek olurdu. Hz. Peygamber'in hayatı ve sünnetini örnek almanın aynı zamanda Allah'ı sevmek ve onun rızasını kazanmak olduğuna Kur'an'da şöyle işaret edilmiştir. Resulüm ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uymuş ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Onun doğumuyla beşerin kafasındaki, gönlündeki, hayatındaki düğünler çözülmüş, problemler yeni bir yoruma kavuşmuş, insanlar önlerini görür olmuştur. Şimdi bu okuduklarım elbette hepiniz çok iyi biliyorsunuz, elbette farkındasınız, ben onun farkındayım. Ama tekrar etmekte bazen e, fayda gerekiyor. Ya da hatırlatmakta fayda gerekiyor. İnsanlar e, biz zaten bunları biliyoruz diyerek es geçti. Işte, o kadar çok özellik ve hususiyet var ki bu özellik hususiyetleri Hazreti Peygamberden sadır olan özellik ve hususiyetleri biz Hazreti Peygamberin sünneti adıyla kendimize çok fazla örnek almıyoruz. Nefsani hazrılarımıza e, dünyevi arzuları daha fazla katmak suretiyle e, bir nevi artık örneklik vasını arka plana bırakıp modern hayatın modern hayatın e, karmaşası içerisinde karmaşası içerisinde kendimize bir rota çizmişiz bu rota çerçevesinde yürüyüp gidiyoruz ancak e, Hazreti Peygamber'e ait olan bu tür örnekleri sık sık dile getirmek Sadece dile getirmek değil ama aynı zamanda da bunu kendi hayatımızda yaşamaya çalışmak herhalde en güzel örnek olarak karşımıza duracaktır. Evet. Tabi bu noktada bizim müracaat kaynağımız, başvuru kaynağımız Kur'an ı Kerim'in yaşanmış hali olan, pratikteki yaşanmış hali olan Hazreti Peygamber'in sünneti olacaktır. Elbette ki Hazreti Peygamber'in sünnetini genel olarak tarif edecek olursak en güzel ahlaka sahip olan bir insandır ve onun bütün hususiyetlerini bu noktada ahlaki özelliklerini kendimize bir Müslüman olarak rehber olarak elde etmemiz, edinmemiz gerekmektedir. Şimdi bu birinci bölümle ilgili olarak da zaten dediğim gibi bilinen rivayet, bilinen ayet-i kerime ancak hatırlatma sadedinden olsa, Kısaca da olsa bunu da işaret etmekte fayda gördüğünüz için bunu buraya aldık. Çünkü dediğimiz gibi el bir kavramı ya da el ihsan kavramı hatırlayacak olursak bunlar önemli kavramlar. Bunların kendi hayatımızda ya kendi hayatında ne derece önemli olduğunu da bu vesileyle tekrar vurgulamak gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bu kısımda Nebevi'nin El-Minhac isimli şerhinden bahsedeceğiz. Tabi önceki derslerimizde Buhari'nin e, iki şerhinden bahsetmiştik. Birincisi e, İbn-i El El-Azgalani'nin Bari isimli eseri. Diğeri ise e, Ayni'nin Umdetülkari isimli e, şerhiydi. Şimdi üçüncü sırada ise Müslüm'ün en yaygın olan şehirlerinden birisi olan Nevevi ve özellikleri hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalışalım. Müslimin Saygına yazılmış olan birçok şerh içinde en muteber kabul edilen Nevevi'nin El-Minhacıdır. Nevevi bu şerhinin ön sözünde şu hususlara değinmektedir. Geçmişte alimlerin en yoğun şekilde meşgul oldukları sahanın hadis olduğunu Hatta hadis okunan bir mecliste binlerce öğrencinin toplandığını, ancak artık böylesine bir rağbetin görülmediğini, şimdi geçmişte hadis okunan bir mecliste binlerce öğrencinin olduğu ifade edilmekte. Kim tarafında? bir tarafında. Ancak artık böylesine bir rağbetin görülmediğini, yani hicri 7. asır, 7. asırın ortaları, Hatta ortasının e, ikinci çeyreği e, olarak ifade edebiliriz. gayretlerin oldukça zayıflamış olduğunu fakat buna rağmen yine de hadis ilmine itina ve insanları bu sahaya teşvik, et, teşvik etmek gerektiğini bildirmektedir. Hadis ve hatta ilim alanında en sahih eserin Buhari ve Müslüm'ün sahihleri olduğunu kaydetmektedir. Kendisinin Buhari'ye bir şerh yazmakta olduğunu bu arada Müslüm'ün sahihine de ne anlaşılamayacak kadar muhtasar ne de bıktıracak kadar müfassar olmayan orta bir şey yazmak üzere yola çıktığını söylemekte ve şöyle demektedir. Eğer gayretlerdeki zaaf isteklilerin azlığı ve uzunluk gerekçesiyle kitabın yayılamayacağı endişesi olmasaydı bu şerhi 100 yılda aşacak ölçüde geniş tutar ve gereksiz hiçbir şeyde tekrar etmezdim. Fakat ben orta bir yol tuttum. Usul ve furu a ait hükümler, adab, kavail-i şer'iye, lugavi manaların ve şahıs isimlerinin zaptı, tabi bütün bunların hepsi şerh esnasında uyulması gereken, uyulması gereken ve anlatılması ya da izah edilmesi gereken hususlardır. Ve şahıs isimlerinin zaptı, yani rical bilgisi, ki, künye sahiplerinin isimleri ve rica ile ilgili bazı önemli hususlar hadisler arasında cem, ihtilaf halinde belirli bir durum söz konusu olduğu zaman e, hadisler arasındaki cem ve bazı pratik meselelere işaret ettim diyor hadis tekerrür etmişse ilk geçtiği yerde gerekli izahlarda bulundum daha sonra o ilk yere atıfla yetindim Bazen de meselenin daha başka yönlerinin varlığı dolayısıyla yeniden bilgi verdim. İstifadeyi artıracağını umduğum için usul bilgilerine ait bazı konularda bu mukaddime de vermeyi uygun bulduğum demektedir. Bu mukaddime ve usul bilgilerinden sonra başlayan şer kavlihu uslubuna sahiptir. Nebevi şerhinde Maliki olan Kadı Ayaz'ın Ayaz 544 vefat tarihi, İkmalül Mu'lim bir fevaidi Müslüm adlı şerhinden oldukça istifade etmiş ancak mezhep görüşlerinin ayrıldığı noktalarda kendi mezhep görüşü istikametinde yorumlarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Yani burada ki yaz Maliki'dir. Maliki'nin mezhep görüşleriyle alakalı tutarlarda yaptığı izahlarda tabi büyük oranda Nemevi bin Hacı e, terh ederken ederken yazın İkmalül Mu'liminden İkmalül Mu'alim bi fevaydi Müslüm isimli büyük olanla istifade ediyor. Ancak mezhep farklılıklarından işte kendisi Şafii mezhebine mensup olduğu için mezhep farklılıklarından dolayı ve mezhepteki görüş farklılığından dolayı ayrıldığı noktalarda kendi mezhebi görüşünü orada açıkça ifade etmektedir. Nebevinin şerhi gerek müstakil olarak gelse Kastellani'nin Buhari şerhi i̇rşad kenarında da birçok kez basılmıştır. Gerek Memebi hakkında gerekse minhaj hakkında e, teori anlamında nazari bilgileri e, aynı şekilde şi, e, Türkiye Diyanatı Hakkı İslam ve diğer kaynaklardan da e, ayrıntılı bir şekilde de öğrenebilirsiniz. Ayrıca 3 e, e, kişinin e, şerh edip tercü tercüme edip şerh ettiği riyaz Salih'in, Nebevi'nin Riyaz-ı Salih'in isimli eserin mukaddimesinde yani başlangıcında da gerek Nebevi'nin hayatı hakkında, gerekse özellikleri hakkında ve gerekse şerh hakkında da ayrıntılı bilgileri orada rastlayabilirsiniz. Evet, sahih müslim bir şehrin ül nebevi el evvel Elinizdeki Nusa 1929 baskısından alınmıştır. Şimdi okumaya çalışacağımız bölüm Kitab-ı Libas ve Zihnet. Şimdi e, bazı rivayetleri el alırken ya da bazı örnekleri sunarken size elbette bildiğiniz ya da e, kısmen de olsa bildiğiniz bazı konulara işaret eden e, konuları daha doğrusu konu başlıklarını tercih ettik. Tabii bu tercihi yaparken aynı zamanda hem e, şarihin yani hadisleri şerh eden e, şarihin hususiyetlerini özelliklerini takip ettiği metotları ya da yöntemleri öğrenmek hem de o yöntemler çerçevesinde nasıl bir şey okunması gerektiğine dair bir bilgiye ulaşmanızı sağlamak için bütün bunların hepsini mümkün mertebe Işte farklı şehirlerde ya da farklı konu başlıkları altında size vermeye gayret ediyoruz ancak şunu e, önceden de vurguladığım gibi tekrar ifade edeyim sadece tek bir bakış açısı değil oldukça farklı bakış açılarının sahip olmak gerektiğini yeniden vurgulamam gerekiyor maalesef biz e, bizde şöyle bir anlayış var yani ilmi bir bakış açısı değil ya da akademik bir bakış açısı değil Nedir o? Kendi fikrimiz, kendi düşüncemize sahip olan düşüncelere sonuna kadar düşüncelere sonuna kadar destekliyor ama farklı fikir ya da düşüncelere sahip olan insanları ki o sahip olan insanların yani farklı düşüncelere, farklı uygulamalara sahip olan insanların dayanak noktalar da aynı kaynaktan, benzer kaynaktan beslenmelerine rağmen onlara bir türlü kabul etmiyor ya da kabul etmiyor derken tahammül edemiyor. Ve onlara bir anlamda saygı göstermeyebiliyoruz. Bunu zaman zaman gerek e, taasup, e, genel çerçevesi itibariyle siz buna taasupçılık diyebilirsiniz. Yani aşırı taasup, aşırı bağlılık insanın gözlerini bazen kör edebilir. Dolayısıyla bu gibi noktalarda, e, şimdi e, birazdan okuyacağımız üzere, mesela aynı bir meseleyi okuduğumuz zaman, işte bizim mezhebimize göre budur diyor. Fakat diğer, aynı zamanda o diğer kısımlarda ne yapıyor? Farklı yönlere de işaret etmiş oluyor. <gülüyor> Şimdi Nebevi'de de buna benzer işte şafiilere yönelik, daha doğrusu Şafi'yi mezhebine mesup olan insanların ya da benimseyen insanların görüşlerinin de kısmen ağırlıklı olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Ya da şöyle genel geçerli ifade kullanalım. Hangi eseri okuyor iseniz o eserin müellifinin ya da yazarının bağlı olduğu grup, bağlı olduğu mezhep, bağlı olduğu fırka. Her neyse o fırka çerçevesinde, fırka çerçevesinde gerek ayetlerin hükümlerinden, ayetlerden hüküm çıkartırken ya da hadislerden hüküm çıkartırken onu dikkate alabileceğini, onun haricindeki işte bazı farklı uygulama ya da düşüncelerin ya da fikirlerin ee, çok fazla itibar edilmeyeceğini de aklımızdan çıkartmayalım. Dolayısıyla size burada kazandırılmak istenen bir başka ifadeyle size sunmak istenen şey mümkün mertebe farklı bakış açılarını dini anlamda ki farklı bakış açılarını size takdim etmek, size sunmaktır. Bunlardan şu mutlak anlamda doğrudur, şu mutlak anlamda yanlıştır. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Bakınız mutlak kelimesini kullanıyorum. Mutlak demek tartışmasız, asla ikinci bir şıkkı, ikinci bir tercihi ya da seçeneği olmayan bir e, tarzdır anlamına gelir. Halbuki mutlaklık sosyal bilimlerde hele subutu katiyet noktasında, subutu zannedilik açıdan bir değer ifade eden bu anlamda rivayetler çerçevesinde ve delalet noktasını farklı anlamlara ihtiva edebilecek ya da farklı uygulamalara işaret edebilecek rivayetler çerçevesinde bunu düşünmek asla mümkün değildir. Yani bu sadece farklı rivayetler üzerinden çıkartılan, farklı hükümler ve farklı iştihatler neticesinde oluşmuş olan bir ekolün ya da farklı ekollerin bize sunmuş oldukları bilgileri sadece biz öğrenmek durumundayız ki bu biz bir bu bilgileri bu hususları e, öğrendiğimiz saatte de meseleye e, farklı bakış açılarına sahip olan insanların e, insanların da haklı olabileceğini ya da kendileri açısından kendileri açısından e, isabetli olmuş olabileceklerini daima aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Evet okuyacağımız bölüm e, Kitabü'l-Libas ve ziynet yani giyim kuşam ve süslenme ile alakalı bir bölüm şimdi elimizdeki metinde e, tabi başlayacağımız kısım şurada yani hadise nadiye başlayan kısmından olacak. Önce e, rivayeti şöyle söyleyeyim. Şu kısım, şu çizginin üst kısmında hadiselere yer almakta, yani üstüne geçen hadisleri zikredilmekte. Çizginin altında ise, çizginin altında ise e, şer yer almaktadır. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. En azından bu baskı çerçevesinde, yani bu neşir çerçevesinde konuşacak olursak. Bu baskının altında hemen aynı anda e, rivayetin e, şehrinin yapıldığı kısım denk gelmemiş olabilir. Mümkün mertebe artık e, daha sonraki sayfalara bakmamız e, gerekecek. İşte bu türlü bir e, da yani böyle bir meşrinde, böyle bir e, müsait olmayan durumu söz konusu. Bundan da e, bilginiz olsun. Yani mesela şu diye başlayan e, rivayetin başlangıcını mesela burada her zaman göremeyebilirsiniz. Bir sonraki sayfaya bakmak suretiyle bunu tespitini yapabilirsiniz. Önce e, hadisi okuyacağız. Ve hadisten sonraki kısımda yani şu çizginin altındaki ise tamamen e, Nebevi'nin kendisine ait olan e, bir şerh e, olacak. Dolayısıyla Önce hadis metni, daha sonra da hadis metnine yönelik gerek bir bütün haline gelirse parça olarak sunulan bu çerçevede hadisleri, hadislerden fıkıh günlerine çıkartılabileceği şerh kısmına girmiş olacağız. Evet, isterseniz öncelikle bir rivayet okuyalım, daha sonra şerhe devam ederiz. Hattesena Ubeydullah bin Muaz Şimdi okuyacağımız metin Müslüm'ün kitabından oluyor Hattesena Ubeydullah bin Muaz Hattesena Ebi Hattesena Şurube An Katadete An nadır bin Enes An Beşir bin Nehik An Ebi Hureyrete An Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Ennehu Neha An Hatemiz Zehbe. Evet Şimdi birinci hadis bu. Yani Nebebi'nin Müslüm'den almış olduğu rivayette oldukça kısa. İşte Annebi Hureyve'de Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi hikayeler hikaye tarzında sunuyor. Ebu Hureyde diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha meh yetmişti. Şimdi bakınız burada neha kelimesi. Neden ankhatemiz zehbi? Yani burada khatem kelimesi ne anlama geliyor? Tabi genel kullanım itibarıyla anlaşılacak olursa e, yüzük şeklinde değerlendirebilirsiniz. Altından bir khatem. Ancak khatem e, bizim bildiğimiz yuvarlak tarzı yani halka şeklinde olan e, değil, üzerinde kaşlı diyebileceğimiz bir hatem yani hani ne diyorlar işte e, Türkçedeki karşılığı işte şövalye yüzüğü tarzında ama tabi ortasında kaşın ortasında hatem kelimesinde hareket ederek e, mühür mü, bir yüzük olarak da düşünmemiz gerekiyor. Ama genel kullanımı itibariyle de yüzük olarak geçer. Ama yüzük denildiği zaman da buradan kastetilir yani rivayetlerde ifadesi geçen yüzüğün şekli, şemali bu çerçevededir. Yani şualliyüzü dediğimiz ortasında işte kaşında mühür konabilecek şekilde bir takım şeyleri ifade etmektedir. Evet, bir başka rivayet okuyalım. Biraz bu konuyla alakalı rivayetleri şöyle derle toplu. Hafızamızı tutacak olursak onunla ilgili şerhte geçen takım ifadelerde daha net bir şekilde anlamaya çalışırız. Haddesenahü Muhammed bin El-Müsenna ve İbn Beşşar. Burada dikkat ederseniz Muhammed bin El-Müsenna ve İbni Beşşar e, iki ayrı hocasından almıştır. Kim? Müslüm. Haddesenahü Muhammed bin Cafer Haddesenahü Şube bir Hazel İsna Yani dikkat ederseniz Şimdi yukarıda şube geçmişti. Bakınız. Şube bir hazel isnat dediği devamlı katadır nadir bin enes anebi huraya teşkilini geçiyor. Yani şu rivayet ennehu ne, neha an, hatemiz zehebi ifadesinin aynı zamanda bu senette de geldiğini dair bir farklı bir versiyonunu müslüm zikletmiş olmaktadır. Ve fi hadisi İbn-i Müsenna yani Muhammed bin, e, bin Müsenna'dan gelen e, rivayette şöyle ifade geçmektedir. Şimdi dikkat ederseniz Muhammed bin El Müsenna ile İbn-i Beşar'dan ayrı ayrı hocalardan yukarıdaki rivayeti e, almış. Ancak e, i̇bn Müsenna hadisinde de e, şöyle Semiyotü Ennadır bin Enes bakın burada Semiyotü ifadesi geçmiyor. An eda ile geçiyor. <gülüyor> Hattes seni Muhammed bin Sehil et temimi Hattes Sena İbne Bi Meryem Ahber Muhammed bin Cafer Ahber İbrahim bin Ukbe An Kureyb ki Mevla İbn Abbas'ın, yani İbn Abbas'ın e, Mevlası olan Kureyb'den nakledilmiş An Abdillah bin Abbas Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Ra hatemen min zehebin Fi yediracinin Adamın elinde Bir adamın elinde Altından bir hatem Bir yüzük Tabi burada sürekli kastettiğimiz şeyin Bu olduğunu aklımızdan çıkartmayalım Bir mühürlü bir kaşlı bir yüzük gördü Fene <gülüyor> zâhû Hz. Peygamber onu çıkardı ve kaldırı battı. Yani o adamın parmağından o yüzüğü çıkarttı ve kaldırı battı. Vakale şöyle buyurdu. Ya hamidu ahadukum ila cemleti minnarin. Sizden birinizin ateşten bir kor e, kora doğru yöneldiğini görüyorum. Yani yöneliyorsunuz. Fejalu hafiye dihi ve onu alıyorsunuz, kavrayıp onu elinize tutuyorsunuz şeklinde bir ifade olduğunu belirtiyor. Fakı ile liracıları tabii Hazreti Bademazî Həbirasullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber gittikten sonra adama denildi ki, Kuz Qatemec İntefiya dihi. Şimdi Hazreti Peygamber parmağından yüzü çıkardı ve kaldırıp attı. Dedikten sonra işte kendisine o geri atılan Hazreti Peygamber atmış olduğu yüzü al ve ondan istifade et. Adam da şöyle dedi. Gali la vallahi la ahulluhu ebeden Allah a yemin olsun ki onu ebedi olarak almayacağım. Ki hangi haldeyken fakat gattrahahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın kaldırıp attığı kaldırıp attığı e, halde tutup da ben onu almam kesinlikle ben onu almayacağım demek suretiyle burada e, bir şey işaret etmiş oluyor. Yani Hazreti Peygamber'in çıkarıp kaldırıp attığı bir yüzüğü alıp ondan istifade etmem kesinlikle söz konusu değildir diyerek bu konudaki e, tavrını e, tutumunu ortaya koymuş oluyor. Evet genel hatayla bu iki rivayet e, yani aslında iki rivayeti izlettikten sonra biraz sonra şeye geçebiliriz, şerhe geçebiliriz. Burada gördüğünüz üzere birinci rivayette Ebu Hureyden gelen birinci rivayette Hazreti Peygamber'in altından bir katem, yani bir altından bir yüzük, kaşlı yüzüğü yasakladığına dair neha ifadesi var. Daha sonra ikinci gelen bir ikinci rivayette de İknapsan gelen rivayette de Hazret Peygamber'in o kişinin parmağında altından bir katem gördüğünü, ve onu çıkarıp kaldırıp attığını e, ve bunu ateşten bir kor e, alıp o kişinin elinde tutmasının hoş olmadığını ifade etmiş oluyor. E, ve daha sonra ilk kişinin insanın ya daha doğrusu o kişinin Hazreti Peygamber'in hadis e, yüzüğünü tekrar alıp kullanmak dahi olsa artık kullanamayacağını deretmek suretiyle burada tavrını belirtmiş oluyor. Evet. Şu rivayet okuyalım. Hattesina Yahya bin Yahya ettemimi ve Muhammed bin Rum. gala akberana elleiz. Tahvil yani e, demek ki burada lehisten sonra gelecek olan kişi ortak ravi. Tekrar başa dönüyorsunuz. Yani burada şunu ifade edeyim. Yahya bin Yahya ile Muhammed bin Ruh, e, Müslüm'ün hocaları. İki hocası. İki hocası da lehisten civayet almış. Yine e, aşağıda zikredeceği hadis-i bir başka tarihe. Haddesina Kutay ve Haddesina Leis. Burada dikkat ederseniz e, doğrudan kuteybe ve Leys'ten almış. Ve e, An-Nafi'yi aynı şekilde Nafi'den devam et. an Abdullah, Abdullah dedi buradaki Abdullah, Abdullah i̇bn Ömer'dir. Şöyle söyleyeyim, Nafi'yi gördüğünüz yerde eğer Abdullah geçiyorsa biliniz ki bu Abdullah İbn-i Ömer'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi Abdullah bin Ömer naklediyor. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, ıstana'a, şimdi lütfen şunun altını çizin, elinizde bir metin varsa, ıstana'a hatemi min zehebi. Hazreti Peygamber altından bir yüzük siparişi verdi. Yaptırdı. Yani Baştanışta Hazreti Peygamber baştanışıyor da Hazreti Peygamber önce altından bir yüzük yaptırıyor. Yani bir mühür yaptırıyor. Fakâni yâce ânü fâssâhû fâssâhû fî bâhtânî ve e, o ortasındaki olan kısımda yani kaşlı olan kısmı da avucunun ortasında e, yapardı. İzale-i Sehu taktığı zaman yani Hazreti Peygamber o altından yaptırmış olduğu yüzüğü yani mührü e, tabi yüzük e, formatın, yüzük formunda olacak alıp onu e, taktığı zaman ne yaptı? E, ne yapıyorduk? E, avucunun ortasına doğru, doğru tutuyordu. Bunun üzerine Fesana Şimdi bunu gören sahabe insanlar da aynısından siparişi verdi. Şimdi alemin, tabii bu oldukça uzun bir hikayenin, uzun bir hikayenin sadece belli bir kısmını. Bunu hatırlatmana da fayda var. Yani bu o kısım, o uzun rivayetten sadece belli bir parçadır. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayalım. Çünkü bu rivayetin farklı tariklerini, en geniş tarikine baktığımız zaman da bunu farklı şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz. Zümme İnne tabi insanlar siparişi verdiriyor. Tabi sipariş böyle hemen boyacı küpüne batırıp çıkartılmıyor. Bir bakıyor ki bir zaman geçten sonra herkesin parmağında altından bir yüzük ama o yüzüğün tele var bir mühür var. İnne Hocaresi alel minber. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minberi çıkıyor. Tabi minber dediği zaman kaç basamaklı minber olduğunu seline gerek var mı? Aklınızda tabi şimdi camilerdeki minber şu uzun merdivenleri olan birkaç merdiven olan değil mi? şey Basama olan e, bir e, minber gelir o değil. 3 1, 2, 3 bu kadar. Tabi şimdi burada minberde ayakta mı oturuyor mu? Buradaki rivayete bakacak olursak Yani artık Hazreti Peygamber'in yaşlandığı, yaşın ilerlediği, dizlerinin ağırdığı bir dönem. Burada önemli bir ipucu var. Fenaze ahu, ahu, Şimdi parmağında Hazreti Peygamber altın yüzük sipariş vermişti, ya, altın yüzük takmıştı. Yani o altın yüzük mühür, ortasında kaş olan e, e, kaşın, yani kaş kısmı. Altın şey olan aynı zamanda mühür olan bir yüzük. Ne yaptı? Fenaze Ahu onu çıkardı. Yani parmağından yüzüğü çıkardı böyle. Böyle çıkardı. Fakale inni kuntu elbesu Ben bu yüzüğü takıyor idim ve cagli fasahu min daxil ve onu içeriye doğru içeri doğru tutuyordum yani. Kaş kısmını içeri doğru tutuyordum. Tarama Daha sonra bunu kaldıra attı Şimdi maalevlallah ila elbesuhu ebeden. Ben onu artık Allah yemin olsun ki onu artık ebediyorlar kesinlikle takmayacağım. Fenebezen Şimdi bunu gören insanlarda yani sahabede parmağındaki, parmaklarındaki yüzükleri çıkartıp attılar. Neye havati mehum nokta. Buradan itibaren nokta ve ve lafsını hadisi li Yahya. yani bu hadisin lafzı şimdi manen hadis rivayeti söz konusu olduğu için Müslim'in emince ayrıntı noktalarına varıncaya kadar hangi sinden rivayet almışsa hangi lafzu almışsa onu da belirttiğini söylemiştik. Buradaki Yahya dediği kim oluyor? Yahya bin Yahya'dan gelen. Yahya bin Yahya Muhammed bin Ru'dan gelmişti. Bir de Kutay gelmişti. Dolayısıyla bu lafız kime aittir? Yahya bin Yahya'dan gelen rivayeti lafzıyla beraber zikretmiş. Ancak Muhammed bin Rum ile Kutay bin Sayt'tan gelen rivayetlerin ne olduğunu burada bize ifade etmiyor. Tabii bunun farkını ileride gösterecek. Evet, yani üç aşağı beş yukarı manı anlaşılmış durumda. Şimdi Hatim kelimesi Fatim kelimesinin cem'i yani çoğulu. Şimdi yukarıdaki rivayeti şu ya da bu şekilde anladınız Devam edelim istersen şu, şu rivayette okuyalım yani bir başka tariki de var. <gülüyor> haddesene Abu Bakirine bir şey be. Haddesene Muhammed bin Şer Muhammed ıı, özür dilerim Muhammed bin Bişir burada tahvil var yine. O haddesene bin Harp yine tekrar başa geliyoruz yani burada Abu bir şey beden almış bir başka tarikte de Rühey bin Harp'ten almış. O da Yahya bin Said'den almış. Yine burada tahvil var. Yani tekrar üçüncü bir hocasından. Ee, İbn-i O da Halid bin Halis'ten. Bakınız daha sonra tekrar bir tahvil daha var. Haddes-i bin Osman. Haddes-i bin Halid. Kulluhum. Yani burada dikkat ederseniz. Bir. Ebu Vekir Şeybe bir hocası. Zühey bin Halp diğer hocası. İbn-i diğer bir hocası ve Süheyl bin Osman da dördüncü hocası. Yani bu senetle, bu senedin devamında gelecek olan şeyde ise e, dört farklı tarih vardır esasında. Hatta ise bin Halid kulluhum dedi. bütün bunların hepsi. Yani kimler? Ukbe bin Halid, Halid bin Haris, Yahya bin Said ve Muhammed bin Bişir Hepsi kimden almış? An-Ubeydillah. O, Nafi'den, o da i̇bn almış. An-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hazel hadis, fihatemiz zehebi. Yani altın yüzü konusunda işte bu hadisi yani yukarıda geçen rivayeti nakletmişler. Ve zade fi i ukbe Şimdi ukbeden gelen tarihte ise yani ukbe kanalıyla gelen e, ukbe bin Halid kanalıyla gelen Hadiste ise e, bir ziyade varmış. Hukta bin Halid ve ce'alehu fiyedihi el yünna yani Hazreti Peygamber ısmarladığı, sipariş verdiği sipariş verip e, getirttiği e, yüzüğü ne yaptı? ve ce'alehu fiyedihi el yünna sağ parmağına sağ parmağına koydu. Yani sağ parmağına taktı. İfadesi, ziyadesi yaramaktadır. Bakınız bir hikaye var. Bu hikayeyi bütünleştiren ya da bu hikayenin içerisinde, bu rivayetin içerisinde eksik olan e, bir takım bilgiler bu ziyadelerle tamamlanmaktadır. Yani biz şimdi Hz. Peygamber hangi parmağına taktığına dair, yani hangi eline taktığına dair bir bilgiye rastlamıyoruz önceki rivayetlerde. Ancak buradaki rivayetlerde ise demek sureti bir lafzını bu şekilde koymuştur. Ve haddesenihi Ahmet bin Abde, haddesena Abdülvaris, haddesena Eyyub, Tahfil, haddesena Muhammed bin Nisak el-Müseyyed, haddesena Enes, yani İbni Ayaz, an Musa, bin Ukbe, yine Tahfil var. Abbat, هاتم, yine var. Ve Muhammed bin Abbad, haddesena Hatim, yine Tahfil var. Haddesena Harun el-Eyri, haddesena İbni Vek, kulühüm an üsameh. Üsame'den gelen. Diğerinde ise ne vardı? Ubeydullah vardı. Burada ise Üsame'den. Cemaatuhum annafi o da Nafi'den İbnümerden. Bütün rivayetlerin hepsine baktığımız zaman sahabi ravi Abdullah İbnümer. Ömer. Ondan kim almış? Nafi almış. Dolayısıyla burada müşterek ravi, bütün tarihlerin müşterek ravi ise, ortak ravi Nafi'dir. Nafi'nin Anne-nebi sallallahu aleyhi ve fi katemiz ehbin nahva hadis-i Dolayısıyla burada leis hadisinin gibi dediği yukarıya bakacaksınız leisin geçtiği rivayet hangisi? Elbette ki en baştaki rivayet oluyor. Ee, evet Leys'ten geçen şu rivayet Anne-ne sallallahu aleyhi ve sellem istenaha şeklinde başlayan rivayeti maklettiğini Müslüm farklı senetleriyle beraber farklı tariflerle beraber nakletmiş oluyor. Metin aynı ya da benzer olduğu için de metni tekrar etmeye gerek görmüyor. Sadece, sadece bir ziyade varsa onun ziyadeyi tamamlayıcı bilgiyi burada yerleştirmiş oluyor. Evet. Buraya kadar öyle zannediyorum ki Abdullah İbni işte Ebu Hureyre İbni Abbas bakınız. Ebu Hureyre İbni Abbas ve e, iklimler vasıtasıyla gelen civayetleri şöyle kabata, kabatasak kafamıza yer etmiş olduk. Şimdi bundan sonraki kısımda da şerhe devam edeceğiz. Tabi e, şöyle bir 10 dakika ara verelim. Hem siz hem de e, ben dinlemiş olalım.